İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Herkesin mürşidi olması gerekir mi? Böyle bir zorunluluk var mıdır? Demişler hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Öncelikle şunu ifade edelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra gerek sahabe-i kiram asrında olsun gerek tabi'in asrında olsun her iki asırda da insanların bir şeyhi veya bir mürşidi yoktu evet <gülüyor> dini İslam'ı yaşamak isteyen insanlar o günkü mevcut olan alimlerimize sorarak Alimlerimizin vermiş oldukları fetva ve irşada göre, yönlendirmeye göre günlük hayatlarını yaşıyorlardı. Ve bu hayatı birbirleriyle destekleyerek kardeşane bir şekilde geçiriyorlardı. Tebe-i asrının sonuna doğru geldiğimizde ve ondan sonra yani Selef dönemi bitip, Halef döneminin başladığı dönemde tarikatların yavaş yavaş teşekkül ettiğini, ortaya çıktığını görüyoruz. Tarikatlar ilk dönemlerde gerek başlarında bulunan mürşitlerimiz, gerekse şeyh dediğimiz bu insanlar Allah kendilerinden razı olsun, Amen. herkese şunu söylüyordu: bu bizim gittiğimiz bir yoldur. İslam'ı yaşamak için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, ahlakımızı düzgünleştirmek, şeytan ve nefsin hile ve şerrinden korunabilmek için tutturduğumuz bir yoldur. İsteyen bizimle beraber bu yolu gelir, yaşar, bu yolda gider. Hı hı. İsteyen de Kur'an ve sünnet çizgisinde ulemanın kendisine vermiş olduğu fetva doğrultusunda hayatını yaşar. Serbesttir. Hiçbir kimse tarikata girmiş olan bugünkü manayla söylersek, evet. Tasavvufa girmiş olan diğerine bir baskı yapmıyordu. Girmemiş olan da tarikata girmiş olana, tasavvufa intisap etmiş olana niye girdin diye bir baskı yapıyordu Herkes gayet rahat bir şekilde kardeşane hayatlarını devam ettiriyorlardı. Son bu işte 8. 9. asırlara geldiğimizde bir e, tasvuf başladı. Ve bu taassup şu noktaya insanlara ulaştırdı. مَلَّا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ شَيْطًا Kimin şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır. Bu çok geçen bir tabirdir. Günümüzde de kullanılıyor. Günümüzde sadece. de kullanıyorlar. Bu noktaya, taassup bu noktaya getirdi. Taassup bu noktaya getirdi ve insanlar adeta tasavvufa ve tarikata girmeye zorlandı. Bir mahalle baskısı oluşturulmaya hı hı. Baskısı. her oturulan toplumda veyahut da herkeste senin şeyhin var mı? Sen kime intisap ettin? Kimden el aldın gibi birbirlerine soru sorarak adeta bir manevi baskı oluştururlar. Bunun neticesi de bunun neticesi de şu oldu bolca müteşeyyih ne demek müteşeyyih? İrşad makamına ehil olmadığı halde Şeyh olmadığı halde şeyh gibi görünen, piyasada evet. kendisini şeyh diye tanıtan ve bu manevi alandan dünyayı devşirmek isteyen, dünyayı kazanmak isteyen bir sürü insan tipi oluştu. Evet. Günümüzde de bu tiplerden şeyh olmadığı halde şeyh gibi gösteren, o postu işgal eden ve ne yazık ki insanların manevi duygularını istismar eden, hatta hatta manevi duygularını istismar bir tarafa haramlara teşvik eden ve haramları işleyen onlarca insan türedi. Onlarca insan türedi. Burada e, sorumluluk olmaması, kontrolün olmaması, denetimin yapılmaması, bunların sayısının çoğalmasına sebebiyet verdi. Onun için hükümetimizin, devletimizin, Nasıl ki dini alanı kontrol etmek, yanlış fetvaların önüne geçmek, dini bir kargaşa unsuru olarak topluma takdim etmek isteyenlerin, mesela DAEŞ örneğinde olduğu gibi, evet. IŞİD örneğinde olduğu gibi, onun önüne geçip sahih bilgiyi, doğru bilgiyi, dinen doğru kabul edilen bilgiyi topluma arz etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı kurduysa, Dini İşleri Yüksel Kurulu kurduysa, tarikatları denetleyecek, kontrol edecek, bunlardan liyakat sahibi olmayanların önünü kesecek ve bunlara kesinlikle bu manevi alanda, ahlak eğitimi alanında faaliyet yapmaların önüne geçecek, yasaklayacak düzenlemelerin yapılmasının zamanı geldi ve geçiyor. Evet. Niye? Çünkü halkımızı siz de duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz. İstismar eden onlarca, onlarca insan müsvettesi var. Çok affedersiniz, dinleyenlerden de özür dilerim. Doğru, evet. İnsan evet. müsvettesi var. Bunlar ne şeyhtir ne de şeyh olmaları mümkün değildir. Ha, demek ki ilk selef döneminin sonu ile halef döneminin başlarına baktığımızda insanlar hürdü. Hiç kimse diğerine tarikata gir, tasavvufa indisabet demiyordu. Orada olan da diğerine niye girmiyorsun diye bir soru sormuyordu. Evet. Ahlak, erdem, fazilet babında herkes kardeşi yaşıyorlardı. Şimdi gelelim Buna böyle bir zorunluluğumuz olmadığını ifade ettikten sonra Yani bir Müslümanın La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir insanın Tarikata girme diye bir sorumluluğu, bir zorunluluğu olmadığını Kesin dille ifade ettikten sonra Şeyh olarak kimi ve hangi vasıflara göz önüne alarak o insanı şeyh olarak seçeceğiz, mürşit olarak seçeceğiz ve ona ahlak eğitiminde nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarından emir olmadan ondan rehbet, rehberlik alacağız. Buna bakmak lazım. Yani o ölçüleri, kriterleri. Kriterler. Tabii. Işte. Evet. Birincisi bir insanın mürşit olması, o makamı hak edebilmesi, o makamı işgal edebilmesi için kesinlikle din alimi olması gerekir. Evet alim yani alim dediğimiz vakitte de 12 ilimde icazetli veya en azından ana İslami temel bilimlerde Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, akaid ve bunların usullerinde bunların usullerinde bir de Arap dil ve edebiyatını bilmede iyi bir alim olan insan olması gerekiyor. Çünkü, Alimlik bunların hepsini bir arada tabii, barındırma, barındıran tabii hepsini bir Hepsini şey. bir arada. Yani bir insan sadece ve sadece Kur'an ve tefsir bilirse, hadisten haber yoksa onun vereceği fetva veya onun, onun yapacağı irşat kesinlikle kolay kolay. eksik olur. Tefsir biliyor, hadis biliyor ama fıkıh bilmiyor ve usul bilmiyor ise, onun vereceği irşat mutlak surette eksik olur ve yapacağı yönlendirme, tevcihler de zaman zaman yanlış olabilir. Evet. Dolayısıyla tefsir, hadis, fıkıh ve akideyi iyi bir şekilde bilmekle beraber artı Arap dil ve edebiyatını rahat anlamalı, rahat e, bilmeli ve Kur'an ve hadise fıkıha baktığı vakitte e, hüküm alabilecek oradan efendime söyleyeyim hükmü istimbat edecek kıvamda hayatta da konulan metotları kullanacak kıvamda bir alim olması gerekir. Bu birincisi. İkincisi de bu alimimizin amil olması. Yani başkalarına şunu şunu şunu şunu, şunu yapın diye söylemezden önce onu bizzat hayatında yaşaması gerekir. Hani İmam-ı Azam Efendimiz'den bir misal verirler. Derler ki bir köle gelmiş İmam-ı Azam Efendimiz'e, ''Efendim demiş.'' Siz Bağdat'ta çok etkilisiniz. Kufe'de çok etkilisiniz. İnsanlar sizi seviyor ve sayıyor. Bu hafta konuşmanızda, dersinizde, köle azat etmenin faziletinden bahsetseniz de, efendim de sizi de çok öğrensel. sever, sizin bu teşvikiniz, bu yönlendirmeniz sayesinde belki beni azat eder, ben de hürriyetime kavuşurum. Ben de hür olmak istiyorum diyor. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh te olur diyor. Köle ders halıkalarına devam ediyor. Bir, iki, üç, beş, altı ay geçtikten sonra İmam Ebu Hanife Hazretleri köle azat etmenin sevabından ve bunun insana getirdiği ahiretteki manevi derecelerden bahsediyor. Hemen ders bitiminde efendi eve geliyor ve köleye diyor ki o nasihat etmesini isteyen köleye seni Allah için azat ettim diyor. Elhamdülillah. Köle koşarak İmam Ebu Hanife Hazretlerine geliyor. Diyor ki Ey İmam! Altı aydır niye bekledin? Diyor. diyor ki Evladım! Eğer kendim bir köle alıp azat etmezden önce konuşsaydım Efendin seni azat etmezdi. Önce ben yaşamalıyım söylediğimi sonra da başkalarına aktarmalıyım diyor. Demek ki kişi ilim sahibi olmasıyla beraber aynı zamanda amil. Yani bildiklerini, söylediklerini bizzat yaşayan insan olmalıdır ki evet. eskilerin tabiriyle lisanu hal lisanu kalden kalden entaktır diyor. lisan halle hal ne demek? Kişinin yaşantısı, örnekliği yaşadığı efendim hayat başkalarına örnek olmadan dilinden daha fazla söz söylemede tesir edilir. Ed. Evet. Demek ki ikinci şartta amil olacak. Dini İslam'ı ahlak ilkelerini tam olarak yaşayacak ahlak ilkelerini tam olarak yaşayacak demekten kastımı şudur haramlardan kaçınacak değil haramlardan bütün Müslümanlar kaçınacak herkes kaçınacak ben Müslümanım diyen herkes Allah'ın emirlerine diyelim namaz kılma, oruç tutma, zekat vesaire vesaire, alt alta say bunları yapacak bunlar ortak vasıf. Zaten vasıflar haramlar işte büyük küçük zinasından adam öldürmesinden, faizinden gaspından tut kul hakkından bundan kaçacak bunlar ortak vasıf zaten ya o zaman ahlaki ilkeler ne demek? Ahlaki ilkeler şu. Farz ve vacibin dışındaki sünnet ve mustahapları adeta vacipmişçesine yapan, haramlar değil demiştim ya ortak vasıf evet. Müslüman'ın, mekruhlardan ve şüpheli şeylerden de harammış gibi kaçınan bir zat olması lazım. Yani tertemiz kalabilmek için son raddeye <gülüyor> kadar mücadele etmek. Son, son. Ha buna rağmen insan zaman zaman hata eder, eder ama tövbe istiğfara başvurur ve hatasında tövbe istiğfarla telafi eder. Kul hakkına girmişse de kalkar gider onu öder ve helallik ister. Derken yani ilim, amel, üçüncüsü de itikat. İtikat ne demek? Biz kısaca şuna diyoruz. Ehli sünnet vel cemaat akidesi. Diğer bir tabiriyle Kur'an ve sünneti bir bütün olarak alacak. Kur'an ve sünneti bir bütün alıp orada belirtilen bütün İslami esaslara usule tam olarak iman edecek ve bu imanda da asla tereddüt vesaire sahibi olmadığı gibi bidat içeren de bir bidat içeren bir de vasfı taşımayacak. Yani hem inancı sağlam, Kur'an ve sünnete tam olarak uygun, hem de bidatlardan şiddetle uzak duran bir insan olacak. İşte böyle bir insan bulursanız buyurun getirin ben de intisab edeyim. Eğer böyle bir insan bulamazsanız o zaman diğerlerini şeyh diye intisap etmeye gerek yok. Çünkü onların vereceği fayda verdikleri zarardan daha fazla olamaz. Zararları daha fazladır. Evet. Zararlar daha fazla. Günümüzde mesela bakın adam şeyh olduğunu söylüyor. İntisabı açık ve net söylüyorum. Ama hanımefendilerle yabancı kadınlarla tokalaşmaktan hiç çekinmiyor. Tokalaşmak haram değil mi? Bak. Haram. Bütün alimlerin ittifakıyla haram. Bir şeyh efendi... Şüpheliden ve mekruhtan kaçınacak diyoruz. Şüpheli ve haramın şey değil, haramın göbeğin de yer alıyor ise. Bu adam şeyh olamaz. Ha olur bu şeyh, neyin şeyhi olur? Şeytanın şeyhi olur. Şeytanlaştırmanın şeyhi olur. Ahlaksızlığın şey olur. Adam ben tarikata girdim diyor. Ben tarikatın şeyhiyim diyor veyahut da. Müritlerine bakıyorsunuz, hanım müritlerine. Hepsi açık. Hiçbirisinde tesettür yok. Ve bu beyefendi bunlarla gayet rahat bir şekilde... Oturuyor, konuşuyor ve sohbet ediyor. Bu adam eğer şeyh olsa Kur'an ve sünnete aykırı açık harami işleyen bir insanı kesinlikle uyarır. Ve der ki yaptığın yanlıştır, İslam'a aykırıdır. Eğer benim müridimsen bir daha bu şekilde ne benim yanıma geleceksin ne de sokakta dolaşacaksın demesi lazım. Evet. onları demiyorsa o insan şeyh olamaz. Evet Muhammed